Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler, Riyaz-ı hadis kitabımızın 350. babı olan İslam'ın öngördüğü cezaların uygulanmaması için aracı olmanın haram oluşu konumuz Konuyla ilgili Nur Suresi ayet 2'de Rabbimiz buyuruyor. Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onlara duyduğunuz merhamet duygusu sizi Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın. Çünkü bu ceza forşun ve zinanın yaygınlaştığı, sadakat, dürüstlük, fedakarlık gibi İnsani ve ahlaki değerlerin erozyona uğradığı, ailelerin parçalanarak başıboş nesillerin yetiştiği bir toplumu, dünyada ve ahirette bekleyen akıbetten çok daha hafiftir. Ayşe radiyallahu anheden rivayet edildiğine göre, masum kabilesinden hırsızlık yapan Fatma binti Esved adında soylu bir kadının durumu, Kureyşleri pek üzmüştü. Bunun üzerine bu kadının cezalandırılmayıp ödeyeceğimiz fidye karşılığında serbest bırakılması için Peygamber aleyhisselam ile kim görüşebilir diye kendi aralarında konuştular. Bazıları buna Peygamber aleyhisselamın sevgili dostu Üsame bin Zeyd'den başka kimse cesaret edemez dediler. Üsame de onları kırmayıp taleplerini iletmek üzere Peygamber aleyhisselam ile konuştu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Üsame'ye kızarak Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun dedi ardından hutbeye çıktı ve bir konuşma yaparak şunları söyledi bakın sizden önceki minnetlerin helak edilmesinin sebebi içlerinden soylu ve itibarlı bir hırsızlık yapınca ona dokunmayıp zayıf ve kimsesiz bir hırsızlık yapınca ona ceza vermeleriydi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapmış olsaydı onun da elini Bu Buhari'nin bir rivayeti de şöyledir. Peygamber aleyhisselam, Üsame'nin bu sözlerini duyunca öfkeden yüzünün rengi değişti ve Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun dedi. Bunun üzerine Üsame pişman olarak benim için Allah'tan bağışlama dile ey Allah'ın Resulü dedi. Sonra Peygamber aleyhisselam emretti ve kadının eli kesildi. 351. Bab insanların gelip geçtiği yollara, gölgelendikleri yerlere, su kenarlarına ve benzeri yerlere abdest bozmanın yasaklanması. Ahzab suresi ayet 58'de Rabbimiz buyuruyor, Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işlemedikleri bir suçtan dolayı eziyet edenler, gerçekten çirkin bir iftira, günahı ve ağır bir vebal yüklenmişlerdir. İnsanların ortak kullandıkları mekanları kirleterek ve çevreye zarar vererek mü'minlere eziyet edenler de günaha girmiş olurlar. Ebu Hureyre radiyallahu rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhissalatü vesselam iki lanetçiden yani laneti gerektiren iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler o iki lanetçi nelerdir diye sordular. Peygamberimiz insanların gelip geçtikleri yollara, gölgelendikleri yerlere ve su kenarlarına küçük veya büyük abdest bozmaktır buyurdu. Durgun suları idrar ve benzeri pisliklerle kirletmenin yasak oluşu 352. bab Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam durhun sulara idrar yapmayı ve içine herhangi bir pislik atmayı yasaklamıştır. 353. Bab Babanın çocuklarına mal bağışlarken aralarında ayrım yapmasının mekruh oluşu Numan bin Beşir radiyallahu anh'ıma anlatıyor Ben küçük bir çocukken babam beni elimden tuttu Peygamber aleyhisselama götürdü ve bana ait olan bir köleyi bu oğluma bağışladım. Bu yaptığım bağışa siz de şahit olur musunuz dedi. Peygamber aleyhisselam buna yaptığın bağışı diğer çocuklarına da yaptın mı diye sordu. Babam hayır dedi. Bunun üzerine peygamberimiz o halde bu işten vazgeç aksi halde diğer çocuklarına haksızlık etmiş olursun buyurdu. 354. Bab Kadının ölen akrabası için 3 günden fazla yas tutmasının haram oluşu, sadece kocası için 4 ay 10 gün yas tutabileceği. Zeynep bint Ebu Seleme radiyallahu anlatıyor. Babası Ebu Sufyan bin Harp vefat ettiğinde Peygamber aleyhisselamın hanımı Ümmü Habibe radıyallahu anh'ın yanına gittim. Ümmü Habibe içinde safran veya başka bir şey bulunan güzel bir koku istedi. Bu kokudan önce bir cariyeye sonra kendi yanaklarına sürdü ve şöyle dedi Allah'a yemin ederim ki aslında benim kokuya filan ihtiyacım yok bu kokuyu sürmemin tek sebebi Peygamber aleyhisselamı minberde şöyle buyururken işitmiş olmamdır Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının yakın akrabası bile olsa cenaze için 3 günden fazla yas tutması helal değildir sadece kocası için 4 ay 10 gün yas tutabilir Hadisi rivayet eden Zeynep bint Ebi Selem'e diyor ki Ben bu olaydan daha önce kardeşi vefat ettiği zaman Zeynep bint Cahş radiyallahu anh'ın yanına gitmiştim. O da koku isteyip sürünmüş ve şöyle demişti. Bakın Allah'a yemin ederim ki aslında benim koku sürmeye ihtiyacım yok. Bunu yapmamın tek sebebi Peygamber aleyhisselam'ın minberde şöyle buyururken işitmiş olmamdır. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının cenaze için üç günden fazla yas tutması helal değildir. Yalnızca kocası için dört ay on gün yas tutabilir. 355. Bab Köylü adına simsarlık yapmanın, pazarlık üzerine pazarlık etmenin ve dünürcü üzerine dünürcü göndermenin haramlığı. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam şehirlerin simsarlık yaparak, Köylü namına satış yapmasını anne baba bir kardeş bile olsalar yasakladı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Köylülerin getirdiği mallar pazara getirilmeden onları ucuza kapatmak için yolda veya şehrin girişinde karşılamayın. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum'dan Peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Pazara gelenleri yolda karşılamayın ve şehirli köylü adına onun malını satmasın. Tavus Abdullah bin Abbas'a şehirli köylü adına onun malını satmasın sözünün anlamı nedir diye sordu Abdullah. Yani ona komisyonculuk, simsarlık yapmasın diye cevap verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam şehirlinin köylünün malına simsarlık yapmasını yasakladı. Ayrıca şöyle buyurdu. Müşteri kızıştırmak için almayacağınız bir malın fiyatını arttırmayın. Hiçbiriniz din kardeşinin pazarlığını bozarak kendi malını satmaya kalkmasın. Hiçbiriniz din kardeşinin talip olduğu bir kıza onun talebi sonuçlanıncaya kadar talip olmasın. Hiçbir kadın din kardeşi bir kadının kabındaki yiyeceğe göz dikerek onun boşanmasını istemesin. Bir başka rivayet şöyledir. Peygamber aleyhisselam şehre mal getirenlerin yolda karşılanmasını, şehirlinin köylü adına onun malını komisyonla satmasını, bir kadının evleneceği erkeğe din kardeşi bir kadını boşamayı şart koşmasını ve bir kimsenin din kardeşinin pazarlığını bozarak kendi malını satmasını yasakladı. Ayrıca müşteri kızıştırmak için fiyat arttırmayı, ve satacağı hayvanın bol süt verdiği intibaını uyandırmak için sütünü sağmayıp memesinde biriktirmeyi de yasakladı Evet değer dinleyenler Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Birbirinizin pazarlığını bozarak kendi malınızı satmaya kalkmayın Hiçbiriniz din kardeşinin talip olduğu bir kıza onun talebi sonuçlanıncaya kadar talip olmasın ancak ilk önce talip olan kişi buna izin verirse o zaman başka. Dünür gönderen kimse talebinden vazgeçerek din kardeşinin dünür göndermesine izin verirse bu durumda o kıza talip olmakta bir sakınca yoktur. Eğer kız tarafı önceki talebi kabul etmiş ve aralarında bu yönde bir söz kesilmişse bir başkasının o kıza dünür gönderip istemesi haramdır. Fakat... Kız tarafı hiçbir söz vermemiş ve aralarında bir anlaşma sağlamamışsa bu durumda bir başkasının da dünür gönderip o kızı istemesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Nitekim Fatıma bint Kays Ebu Cehm ve Muaviye'den evlilik teklifi alınca bunu Resulullah Aleyhisselam'a danışmış. Peygamberimiz de ona Üsame bin Zeyd ile evlenmesini tavsiye etmişti. Ukbe bin Amir Radıyallahu Anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla hiçbir mü'mine din kardeşinin pazarlığını bozarak kendi malını satması ve din kardeşinin talip olduğu bir kıza o kişi talebinden vazgeçinceye kadar talip olması helal olmaz. 356. Bab İslam hukukunun izin vermediği tarzda malı harcayıp telef etmenin yasak oluşu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah sizin için üç şeyden razı olur, üç şeyden de razı olmaz. Yalnızca kendisine kulluk etmenizden ona hiçbir şey ortak koşmamanızdan ve onun ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılıp ayrılığa düşmemenizden razı olur. Dedikodu yapmanızdan, lüzumsuz yere çok soru sormanızdan yahut hep başkalarından bir şeyler isteyerek İnsanlara yük olmanızdan ve malı kötü yollarda harcamanızdan, har vurup harman savurarak telef etmenizden de razı olmaz. Mughire bin Şube'nin azatlı kölesi ve katibi Verrat şöyle diyor. Mughire bin Şube Muaviye'ye gönderdiği bir mektubunda bana şunları yazdırdı. Peygamber aleyhisselam her farz namazın ardından şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Hükümranlık O'nundur. Her türlü hamd ve övgü de yalnızca O'na aittir. Ve O her şeye gücü yetendir. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek hiç kimse yoktur. Senin huzurunda zenginlik, makam ve soy sop kişiye fayda sağlamaz. ile Muaviye şunları da yazdırdı. Peygamber aleyhisselam dedikoduyu, malı telef etmeyi gereksiz yere çok soru sorma yasaklardı. Ayrıca Peygamberimiz anneye itaatsizlikte bulunmayı, kız çocuklarına diri diri toprağa gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi, hak edilmeyen şeyleri istemeyi de yasaklardı. 357. Bab Ciddi veya şakı olarak Müslümana silah ve benzeri tehlikeli aletler doğrultmanın ve kınından çıkmış bir şekilde kılıç alıp vermenin yasaklığı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir Hiçbiriniz ister ciddi ister şaka ile olsun silahını din kardeşine çevirmesin çünkü bilemez belki şeytan silahı elinden çekiverir de bu yüzden katil olup cehennemin bir çukuruna yuvarlanır Ebu Hureyre dedi ki Ebu'l Kasım şöyle buyurmuştur Bir kimse Kardeşine kılıç, mızrak, ok, pıçak gibi kesici veya ucu sivri bir demir çevirirse, o kişi onun öz kardeşi bile olsa o demiri elinden bırakıncaya kadar melekler ona lanet ederler. Buna göre saygı değer dinleyenler günümüzde düğünlerde, kutlamalarda havaya silahla ateş eden ve toplum içinde başkalarını tehlikeye düşürecek biçimde gelişigüzel silah veya yaralayıcı alet taşıyan Yanlarında yırtıcı, saldırgan, hayvan bulunduran kimseler de bu lanetin kapsamındadırlar. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam kınından çıkmış kılıcın ve muhafazası bulunmayan kesici aletlerin elden ele verilmesini yasakladı. 358. bab ezan okunduktan sonra farz namaz kılıncaya kadar özürsüz olarak camiden çıkmanın mekruh oluşu. Ebu Şahs'a anlatıyor. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh ile birlikte mescitte oturuyorduk. Müezzin kâmet veya ezan okumaya başlayınca bir adam kalkıp kapıya doğru yürüdü. Ebu Hureyre o adamı mescitten çıkıncaya kadar gözleriyle takip etti ve özürsüz olarak cami terk ettiğini anlayınca şöyle dedi. Bu adam bu davranışıyla Ebu Kasım aleyhissalatü vesselama isyan etmiştir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam camide iken farz namaz için ezan okunduğunda cemaatle namazı kılıncaya kadar dışarıya çıkmayın buyurdu. 359. bab Herhangi bir mazeret olmaksızın gelişi güzel kokuyu reddetmenin mekruh oluşu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kendisine güzel bir koku ikram edilen kişi onu reddetmesin. Çünkü onun taşınması kolay, kokusu da güzeldir. 360. bab kişiyi yüzüne karşı övmek. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir adamın bir kişiyi övdüğünü ve övmede çok ileri gittiğini işitti. Bunun üzerine bu sözlerinizle adamı mahvettiniz veya adamın bel kemiğini kırdınız buyurdu. Ebu Bekir anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselamın yanında bir adamdan bahsedilmiş. Ve orada bulunanlardan biri o adamı aşırı şekilde övmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yazık sana arkadaşının boynunu kopardın buyurdu. Ve bu sözünü birkaç kez tekrarladı. Sonra da şayet biriniz mutlaka arkadaşını edecekse ve eğer onda gerçekten övgeye layık özellikler bulunduğunu düşünüyorsa zannederim o şöyle iyi bir kimsedir desin çünkü onu asıl hesaba çekecek ve hükmü verecek olan Allah'tır. Allah'a karşı hiç kimse kesin olarak temize çıkarılamaz buyurdu. Kibirlenip gururlanmasından şımarıp fitneye düşmesinden endişe edilen kimseyi gıyabında veya yüzüne karşı övmek doğru değildir. Ancak takva ehli olup kibirlenmesinden ve şımarmasından korkulmayan kimselere iyilikleri teşvik amacıyla ve aşırı gitmeden övmekte bir sakınca yoktur. Nitekim Resulullah Aleyhisselam Eşec adındaki bir sahabiye sende Allah'ın sevdiği iki hasret var. Hilm, yumuşak huyluluk ve teenni acele etmemek buyurmuştur. Tabiun neslinin önde gelen alimlerinden Hammam bin Haris Sivayet ediyor. Bir adam Osman radıyallahu anh'ın yüzüne karşı övmeye başladı. Orada bulunan Miktat Dizleri üzerine doğrularak Met eden kişinin yüzüne çakıl taşlar atmaya başladı Bunun üzerine Osman ona ne yapıyorsun Yüzüne taş atmadan da onu uyaramaz mıydın Dedi Miktat peygamber aleyhisselam meddahları Bir menfaat elde etmek için insanlar yüzüne karşı öven Dal kavukluk yapan kimseler gördüğünüz zaman Yüzlerine toprak serpin Diye cevap verdi Evet saygı değer dinleyenler